Organ bağışının hükmü nedir? Bilindiği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hadisi şerifi insanlara faydeli olmayı emretmektedir. Hayrun ne's men yanfa'u'n-nas hadisi şerifi. ...insanlara faydalı olmamızı emretmektedir. Organ nakli de aslında bu fayda vermenin en önemlilerinden birisidir. Şimdi vücutta çift uzuvlar var, böbrek gibi. Kişi tek böbrekle yaşayabilir. Eğer çevremizde o böbreğe ihtiyaç duyan birisi varsa... Ve tıbben de bu böbreğin nakli o insana nakli mümkünse Böbreğin o kişiye nakledilmesiyle O kişinin hanımefendi yahut beyefendinin sağlığa kavuşacağı zann galiple gerçek ise O zaman böyle bir işlemi yapmakta herhangi bir sakınca olmaz Demek ki canlı bir kişiden organ nakli yapabilmeniz için o kişinin o uzuvdan birkaç tanesine sahip olması ve hayatını diğer biriyle devam ettirmesinin mümkün olması icap ediyor. Peki, tek bir uzuv nakli nasıl olacak? Bunun için elbette bir kişinin ölmesi icap etmektedir. Yani ölümü kesin olması gerekiyor. E, tıbben o kişinin organının ...başka bir kişiye naklinin sağlık açısından uygun olacağı hükmü veriliyorsa... ...nakil sırasında herhangi bir maddi talepte bulunulmuyor ise... ...organ yahut doku nakli yapılacak kişi vefat etmiş ancak sağlığında böyle bir işleme müsaade etmişse... ...vefatıyla birlikte... Birinci derece yakınları buna e, müsaade ediyorlarsa, bir de organ nakli yapılacak kişi buna razı ise, böyle bir işlemin yapılmasında dinen herhangi bir sakınca söz konusu değildir. O halde organ naklinde dikkat edilecek husus, çift uzuv söz konusu ise, yani böbrek gibi, ...iki tane ama bir kişi... ...bir böbrekle yaşayabiliyorsa... ...bunun canlı bir kişiden diyenin nakli mümkündür. Ancak tek bir organın... ...yahut dokunun nakli için... E, ...şartlar... ...bir defa o kişinin ölmesi şartı var. Ölen kişinin hayatında müsaade etmesi... ...yahut... E, ...onunla birinci derece akraba olan kişilerin müsaade etmesi... Arada maddi bir şeyin söz konusu olmaması şartıyla organ nakli yapılacak kişi de bunları daha gösteriyorsa böyle bir işlem e, dinen caizdir ve yapılması gerekmektedir. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı yaşatmak gibi olduğu açıkça beyan edilmiş. Bir kişiyi hayata kavuşturuyorsak, Cenab-ı Hak onun karşılığında hem bize mükafat verecek, ayrıca o uzuv başka bir insanda değerlendirilecektir. Yani toprağa gömdünüz, çürüyen bir uzuvun kimseye faydası olmaz. E fakat eğer kullanılma imkanı varsa, böyle bir uzuvun başka bir kişiye nakledilmesi, hem o kişiyi sağlığa kavuşturmak, ihya etmek anlamına geliyor, hem de yardımlaşma dediğimiz, Dinimizin öngördüğü ve tavsiye ettiği bir işlemi yapmış oluyoruz ki bunu elbette Cenab-ı Hak arzulamakta. Allah Resulü de bunu bize tavsiye etmektedir.